Mukaddime. Emre uyar. Bu not dizimizde Ehli Sünnet'in Menheci ve Cihad'ın Esasları kitabından istifade edeceğiz. Kitabın aslı Abdülkadir bin Abdülaziz'in El Umde isimli eseridir. Yaza dizimizde kalın ve düz olarak yazdığımız kısım yazarın eserinden alıntılar yapılmış olan kısımlardır. Giriş hutbesinden sonra yazar: Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. Yusuf Suresi 40. Ayet Allahu Teala'nın bu hakkını kim ondan başkasına verirse, Allah'a denk ve benzer kabul etmiş olur. Buysa açık küfürdür. Allahu Teala şöyle buyurur. Öyleyken küfredenler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar. En'am Suresi 1. Ayet Biz bu yazımızda İslam'ın esası olan, Cahiliye ile İslam toplumunu birbirinden ayıran bir meseleden bahsedeceğiz. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Bu yetkiyi Allah'tan başkasına veren insanlar, Allah'a denk koşmuş insanlardır. Bunun örneği ise etrafımızda çoktur. Misal komünizm, sosyalizm, kısacası Allah'ın subhanehu ve Teala indirmediği tüm izimler ve beşeri ideolojiler açık bir küfürdür. Allah'ın indirdiği dışındaki hükümleri ikame eden tüm yönetimler yeryüzünde Allah'ın Subhanehu ve Teala hakkına saldırı konumundadırlar. Allahu Teala gökte de yerde de ilah odur buyurmaktadır. Zuhru Suresi 84. ayet. Allah'ın bu hakkına yapılan saldırıya Müslümanların karşı koymaları gerekir. Çünkü bu ey iman edenler eğer siz Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar buyruğunun anlamı ve gereğidir. Muhammed Suresi 7. Ayet Müslümanlarında Allah'ın dinine yardım etmeleri gerekir. İslam'ın en büyük özelliği açık ve görünür temeli olan Allah'ın indirdikleriyle hükmetme bir ülkede yoksa, burada Allah'ın subhanehu ve Teala dinine yapılabilecek olan yardım buna karşı koyma müdahale etmedir. İşte bu müdahalenin adı Allah için, Allah'ın dini için, onun kelimesini yüce etmek için ve dinin esaslarını koruyabilmek için yapılan müdahalenin adı İslam'da cihattır. Bu, "Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılacaktır." ayetinin gereğidir. Muhammed Suresi 7. ayet. Şüphesiz Allah'ın Subhanehu ve Teala kulların yardımına ihtiyacı yoktur. Allah subhanehu ve Teala ayette, Ey kullarım! Bana zarar veremezsiniz ki bana zararınız dokunsun ve yarar veremezsiniz ki bana yararınız dokunsun. Buradan anlıyoruz ki, Allah subhanehu ve Teala, insanlardan kendine bir menfaat veya fayda beklentisi içerisinde değildir. Burada, Allah tarafından mümin kuldan istenen, Kulun kendisi için yapması gereken cihattır. Çünkü cihat, hem dünyada, hem de ahirette müminin yardımcısıdır. Cihadın Dünya Menfaati Dünya ahkamında cihadını, direnişini gerçekleştiremeyen bir toplum, tavutların ve firavunların altında ezilen bir zillet toplumudur. Dün firavunların piramitlerinin ağır taşları altında ezilen toplumlar, bugün de firavunların ağır vergileri altında ezilmektedirler. Çünkü burada Allah yolunda cihadı terk etmek gibi büyük bir sıkıntı vardır. Burada dikkatle idrak edilmesi gereken nokta, Allah Subhanahu ve Teala gücü, kuvveti yetmediği için müminlerden yardım istiyor değildir. Allah Subhanahu ve Teala çok kuvvetli olan, her şeye gücü yeten zül kuvvetül metin olandır. Allah Subhanahu ve Teala sadece ol emriyle dilediğini yerine getiren yer ve göğün, tüm melekutunu elinde bulundurandır. Demek ki teklif olarak bunun müminlerden istenmesinin sebebi, yeryüzünde hakkıyla Allah'a subhanehu ve teâlâ ibadet edilebilmesi için, ilkin Allah'a subhanehu ve teâlâ hakkıyla ibadet eden devletin kurulması gereklidir. Bugün tevhid ehli olan veya kendisini Müslüman sanıp İslam'a çağıran birçok grup vardır. Lakin düzelme ferdidir. Yani biz davetçiler, tek tek insanları düzeltebiliyoruzdur. Biz bir tane düzeltirken bozulma ve ifsat kitleseldir. Niye derseniz, yönetim tavoti bir küfür düzeni olduğundan ve tüm kitle iletişim araçlarını elinde bulundurduğundan, bunların vasıtasıyla insanların kalbine zehirli oklarını fırlatabiliyor. Bir reklam yayınıyla bile aynı anda 6-7 milyon insanı bu zehirli oklarıyla ifsat edebilmektedir. Ne var ki, biz bir ayet öğreteceğiz, bir tane nurdan ok göndereceğiz. 2-3 gün bunun uğraşında oluyoruz. Ferdi davetin başarıya ulaşması kolay değildir. Davetin başarısında devlet etkin rol oynar. Bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminden de pratiği açıktır. Mekke döneminde davet olmasına rağmen İslam'a girenlerin sayısı sınırlıdır. Birçok kaynakta hicrette 70 kişi vardı veya Yüz kişi vardı olarak geçer. Medine dönemine baktığımızda, cihat başladığında bu rakamlar, İslam'a giren kişi sayısı on binlerle ifade edilmektedir. Yani istenen cihat, Allah'ın subhanehu ve Teala zatı için değil, bizim dünya ve ahiret menfaatimiz, yeryüzünde Allah'a subhanehu ve Teala ibadet eden bir devletin gerçekleşmesi ve Müslümanların zilletten kurtulup izzete kavuşması içindir. Cihadı terk etmenin dünya zararları. Cihad terk edildiğinde dünya zararı ise Abdullah bin Ömer'in radiyallahu rivayetinden şu hadisle açıklanmıştır. Biya alışverişi yaptığınız zaman, hayvanların peşine düştüğünüz zaman, dünyaya razı olup cihadı terk ettiğiniz zaman Allah sizin üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki tekrar dininize dönene kadar Allah sizden bu zilleti çekip almaz. Bir diğer hadiste, bir zaman gelecek, diğer milletler hayvanların yemleri üzerine üşüştükleri gibi sizin üzerinize üşüşecekler. Sahabeler, biz az olduğumuzdan mı ya Resulallah? Resulullah, bilakis siz çok olacaksınız, ancak sele kapılan çerçöp gibi olacaksınız. Allah, düşmanlarınızın kalbinden sizin heybet ve korkunuzu çıkaracak, sizin kalplerinize ise veheni salacak. Sahabiler, vehen nedir ya Resûlallah? Rasulullah, dünya sevgisi ve ölüm korkusu buyurdu. Cihattan kaçan toplum, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem bahsettiği topluluktur. Cihat eden topluluksa, izzet toplumudur. Sahabenin gidip de yeryüzünün en büyük imparatorlarından birine, Allah bizi buraya, kulları kulluğa kulluktan kurtarıp, alemlerin Rabbi olan Allah'a kul yapmaya gönderdi diyebilecek kadar onlara izzet ve şeref veren, onları yokluk çöllerinden alıp da dünyanın efendisi yapan unsur korkusuzca cihat etmeleriydi. Cihadın ahiret menfaatlerine ise yere gelince yazı dizimizde değineceğiz inşallah. Cihat imtihandır. Allahu Teala bu dünyada bizi kafirlerle imtihan etmektedir. İmanında doğru olup cihat emrine sarılacak kişilerle, imanında yalancı olup bu emre katılmaktan kaçınacak olanları ortaya çıkarmak istemektedir. Allahu Teala şöyle buyurur: "Ey insanlar, sabreder misiniz diye size birbirinizle sınarız. Rabb'in her şeyi görür. Furkan suresi 20. ayet. Andolsun ki sizi, içinizden cihada çıkanları ve sabredenleri meydana çıkarana ve haberlerinizi açıklayana kadar deneyeceğiz. Muhammed Suresi 31. ayet. Allahu Teala kafirleri bir anda yok etmeye kadirdir. Çünkü o Subhanehu ve Teala "ol" deyince her şey anında olu verir. Cihatı emretmekten amacı bizim imanımızda samimiyetimizi ölçmektir. Yukarıda yazdığımız ayetlerden de anlaşıldığı üzere Allah subhanehu ve Teala bize dünyada imtihana tabi tutacaktır. Bu imtihanlardan bir tanesi de, Müslümanların kafirlerle imtihan olmasıdır ki, sabredermişseniz diye sizi birbirinizle sınarız ayetiyle de, bize bunu apaçık bildirmiştir. Cihat meydanları, müminlerle münafıkların birbirinden ayrıldığı, imanında samimi olan insanların, imanında samimi olmayan insanlarla birbirinden ayrıldığı yerdir. Bu, Kâfirlerle imtihan olunmamızın başlıca sebeplerindendir. Allah dilemiş olsaydı onlardan başka türlü intikam alabilirdi. Bunun böyle olması kiminizi kiminizle denemek içindir. Muhammed Suresi 4. ayet. Bu ayetten sonra iki noktayı iyice anlamalıyız. 1. Allah Subhanahu ve Teala bizden cihadı istiyorsa bu Allah'ın Subhanahu ve Teala gücü yetmediğinden değil Müslümanların izzetli bir yaşam sürmesini istediğindendir. 2- Allah subhanehu ve Teala insanı mutlaka bir şekilde imtihan edecektir. Bu, kulun imanındaki samimiyetin göstergesi olacaktır. Müslümanın imtihanının bir çeşidi ise, Allah'ın subhanehu ve Teala bizleri kafirlerle imtihan etmesidir. Ki bu cihattır. Hakorunda cihad eden, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, âlemlerden müstani'dir. Ankebût suresi 6. ayet. Bu gerçek hepimizi şu soruyla yüz yüze getirmektedir. Bizler bu şekilde zayıf, bölünmüş ve çaresiz bir durumdayken cihat görevini nasıl yerine getirebiliriz? Allahu Teala bu soruya şöyle cevap vermektedir: Allah'a ve Resulüne itaat edin, çekişmeyin. Yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. ''Doğrusu Allah, sabredenlerle beraberdir.'' Enfal Suresi 46. Ayet Burada yazardan ve ayetten anladığımız birinci nokta, cihad etmeden önce Müslümanların gücünü birleştirmesi lazımdır. Tabi bu ayet, bazı sapıkların kullandığı gibi, kim olursa ol gel, itikadın ne olursa olsun gel değildir. Bizden istenen böyle bir güç birleştirme değildir. Özellikle tevhid esasları üzerinde birleşebilecek olan insanların, kendi güç ve kuvvetlerini birleştirmeleri lazımdır. Bu olmazsa, yeryüzünde umumi cihadın gerçekleşmesi hiçbir şekilde mümkün olmaz. Şimdi biri diyor ki, ben kalemle cihad ediyorum. Birisi diyor ki, ben kitapla cihad ediyorum. Biri diyor, ben kendi kendime cihad ediyorum. Ben kimseye bağlı kalamam vesaire vesaire. Eğer Müslümanlar kendi güçlerini tek bayrak altında birleştirmezse, durumları tekli tekli kibri çöpüne benzer. Bir çocuk bile bunları kırabilir, ama kırk tane çocuğun eline verirseniz, bunu kırması çok zordur. Müslümanlarda bu şekilde olmalıdır. Çünkü küfür tek millet halindedir. Bir bakınız, siyasi amaçları farklı olabilir, ekonomik çıkarları farklı olabilir veya birbirlerine karşı kin duyabilirler. Kalpleri paramparça olabilir, fakat söz konusu İslam düşmanlığı olunca küfür global bir savaş yapmaktadır. Dünyanın dört bir tarafında birleşmektedirler. Tevhid üzere birleşebilen Müslümanların da bu saldırılara karşı koyabilmeleri için birlik halinde savaşmaları gerekmektedir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem cihat anındaki uygulamaları örnek verecek olursak, birisi gelip Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem elbisesinden çekip küfür sözü olan ''Adaletli ol ey Muhammed'' demesine rağmen Peygamberimiz insanları öldürmüyor. Hatta İmam Evzai'nin kabul ettiği, genel ulemanın kabul etmediği, Tirmizi'deki bir hadiste, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, harpte eller kesilmez buyuruyor. Bunun gibi, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem genel uygulamaları, savaş esnasında sayıyı çoğaltmaya yöneliktir. Mekke fethinde 3-5-3-5 ateş yaktırmıştır. Bu da yine sayıyı fazla gösterme siyasetidir. Hatta cihat esnasında, Peygamber kendi asabını öldürdü demesinler diye münafıklara öldürmediğini görüyoruz. Çünkü cihad esnasında sayıya ihtiyaç vardır. Zafer Allah'ın Subhanehu ve Teala elindedir. Allah Subhanehu ve Teala yardım etmediği sürece zafer gerçekleşemez. Bu zaferin gerçekleşebilmesi için bir de dünyalık sebeplerinde yerine gelmesi gerekmektedir. Dikkat edersek bir sonraki ayette onlara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 Alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin birinci sayısında yayınlanmıştır.